Adem Aleyhisselam şecereyi memnu adam yani Allah memnu ettiği şecereden bundan yeme demiş diye o şecereden yedi Adem Aleyhisselam. Bunda büyük esrar ilahi vardır. Kendisine unutturuldu ve şecereden yedi. Yiyince tahruç dediler. Çık kalmışlar ya. İhbetü bâdûkün li bâdûn adûr, ihbetü yani düş demek manasına, İn, inmek manasına. Hemen hak tarafından unuturulduğunu bildiği halde, hakten olduğunu anladığı halde, Adem, Adem olduğu için, o suçu kendi nefsine verdi. رَبَّنَا زَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ dedi. Ve istifra etti. İstifra etti, istifra edince, o kaydan bir ot çıktı, o otu yılan yedi, yılan zehir geçti, zehir geçti. Yılanın zehri, Adem Aleyhisselam'ın menhiyatla yediği şeyin n Sonra o meninin bakiyesi kaldı Adem'in belinde, ondan kabil oldu, Habil'i katleyledi. İyi dinle, mühim şeyler sana söylüyorum, sırlar söylüyorum. Kabil, Habil'i katledi. Neden? Çünkü menhiyattan hasulan meni ile halk olmuştu. Ne anlaşılıyor şimdi? resul Ekrem buyuruyor ki, Elveli sinvan-ı ebi, elveledi sırr-ı ebi. İki hadiste rivayetmişlerdir. ''Evlat babanın bir dalıdır yahut sırrıdır.'' diyor. Babadan bir şey öğrenemezsen çocuğundan öğrenirsin babanın ne olduğunu. Sırrı orada çıkar çünkü çocuğu. Çocukta çıkarsın. Gelelim yukarıdan şimdi şimdik. E ya Nuh aleyhisselama ne oldu? Oğlu kafir oldu. Konuştuğum şeyler safsada değil. Sana sırdan haber ediyorum. Esrar u haber veriyorum. Nuh peygamber de dua etti. Dünyada hiçbir kafir kalmasın diye. O vakit Cenab-ı Hakk'ın mudil esmasının iptal olması lazım gelirdi. Her şey yerinde olmak şartıyla güzeldir. İş merkezini öyle bulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir oldu diye sorarsan eğer, dedi ya Rabbi dünyada hiçbir kafir bırakma dedi. Halbuki o vakit Cenab-ı Hakk'ın mudil esmasının iptal lazım gelirdi. O vakit ne yaptı cenab Onun sülüğünden kafir verdi. Duası nedeniyle oldu. Peki peygamberin en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in oğlu İkrem Müslüman oldu. Bu nasıl oldu dersen, bir gün sürekli Ekrem farklı gidiyormuş. Ebu Cehil devesini durdurdu. Dedi ya Muhammed gelsin de alayım dedi. Ebu Talib'in yetimi, diye Efendimize aldı debesini arkasına. Debe gitmedi. Deve gitmedi. Efendimiz dedi ki bir arkana aldın içinde de gitmiyor. Ön tarafını aldı debeli. Öne aldı nereye yürüdü? Bundan dolayı peygamberimize ne kadar hürmet gösterdiğinden dolayı oğlu İkrime İslam ile müşarap olmuştur. Evet. İfrah'ı ne? Gözlerini aç.